Volkan ile birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. günaydın sevgili açıkladığı dinleyicileri ben Volkan Ağır. sizlere Sao Paulo'dan, Dünya Kupası'ndan haberler programını aktarmak üzere bağlanmış bulunmaktayım ee, 10 Temmuz günü sayısız, 9 Temmuz'da Dünya Kupası'nda bir final, ikinci mücadelesi oynandı Hollanda, Arjantin arasında Sao Paulo'da oynanan mücadelede galip gelen taraf Arjantin oldu en altılar maçın sonucunu ve Dünya Kupası'nda bir kez daha bir kaleci ee, bir maçta kahraman oldu diyelim. Ee, Sergio Romero penaltı atışlarında ki fırsatışı yaptı. Hollanda'da Ron ilk penaltıyı kaçırdı ve üçüncü penaltıyı da Feyenoord'da olsa gönderdi. Eee bu Arjantin'in futbol sahasında önemli bir psikolojik üstünlük sağlayınca Arjantin o taktiği öğrenip son atışı penaltıdan sonra finali çıkmayı garantilemiş oldu böylece. Ee, Arjantin Turnuva tarihi boyunca bu e, finale çıkmış olmanın da getirisiyle beşinci kez çıkma başarısını elde etti. İlk olarak 1930 yılında Uruguay'a karşı, Uruguay'a düzenlenen dünya kupasında finale çıkmış ancak kaybetmişlerdi. Daha sonrasında 1978'de kendi evlerinde oynadıkları bir turnuvada da Hollanda'yla finale çıkmışlardı. E, ve 3-1 kazanmıştı Ajantin 86'da Arjantin Batı Almanya ile final oynadı. O finalin galibi de Meksika'da Arjantin oldu. 90'da Batı Almanya ile tekrar finalde karşılaştı. Arjantin bu kez İtalya'da Avrupa'da düzenlenen bir turnuvada mağlup ayrılmış. Bu da 5. olacak ve bu da enteresandır ki Arjantin'in finalde Almanya ile karşılaşacağı bir e, Dünya Kupası olacak mümkün. Karşı karşıya öylece hatırlatalım bir e, rövanş mücadelesi olacak diyebiliriz. Bu da e, Arjantin ve Almanya arasında oynanacak mücadele. Maç hakkında e, Cüneyt Çakır'dan bahsedelim. Süre, Cüneyt Çakır e, maç boyunca tartışmasız bir yönetim gösterdi diyebiliriz. E, fazla tartışılacak veya e, eleştirecek bir yanı olmadığını söylemek gerekiyor. Ben ikisine de ilk yeriz sanıyorum atılan tekmede bir kart e, göstermesi mümkün olabilirdi. Belki bir kırmızı kart olabilirdi ama e, göstermeyi e, herkese daha da tutma e, kuralını veya e, önergesini kullandığını söyleyebiliriz. Yine onun dışında da şahsen benim yapaladığım bir tane olsaydı vardı. Belki ama o da çok hızlıydı o yüzden yanak kemler fakse bir şekilde bunu yakalamakta sıkıntı çektiler ama tamamen tartışmasız bir maç benim için de. Ee, bu açıdan Cüneyt Tekir'de tebrik etmek lazım. Ee, tabii ki yarı finalde bir maç yönettiği için üçüncülük, dördüncülük veya final mücadelesinde yani bir kez daha görme imkanı da olmayacak. Ancak Dünya Kupası'nda yönettiği maçlar boyunca e, gösterdiği başarılı performans ve benimle de bunu tebrik edelim. Hollanda'ya biraz değinelim. Hollanda e, Dünya Kupalarının Kaybedilme olma özelliği e, devam ettiriyor. Avrupa Şampiyonası'nda da böyle bir özelliği var. Hollanda'nın e, 2010'da finalde kaybetti İspanya'ya. E, 98'de 4. sonuçlardı. E, Dünya Kupasında Kırvatistan'a yenilmişlerdi. Yine 78'de e, Arjantin'e 3-1 yenilmişlerdi. 74'te de e, Batı Almanya'yla final oynayıp yenilmişlerdi. Hollanda'nın bu finalden sonra artık e, bu şeytanın bacağını kırması birçok e, Hollandalı futbol sever ve Hollanda'yı destekleyenler tarafından bekleniyordu. Ancak bu gerçekleşmedi. E, penaltılardan sonra Robben'in e, ufak çocuğunun da e, gözyaşlarındaki, gözyaşlarına uğulmuş olduğu haldeki fotoğrafı hala akıllarda diyebiliriz. Maçın kahramanı olarak... E, tüm Arjantinliler Mascherano'yu gösteriyor. Mascherano'nun e, içinde bulunduğu iki pozisyon maçın kırılma anlarından bir tane bir kırılma anlarındandı. E, Mascherano'nun e, Artins indiydi yanındırsam. Bir kafa topu mücadelesindeydi en azından. Kafa kafaya çarpıştıktan sonra kendini yerde bulduğu bir pozisyon var. O pozisyondan sonra bazı eleştiriler yapılmış. Ee, Maskeran'ın sağlığı açısından oyunda durmaması sağda durmaması gerektiğine dair yorumlar var. Bu yorumlar tabii ki akla bir anda Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde Cenk Gönen'in yaşadığı durumu hatırlatıyor elimize. Ancak belki de e, Maskeran'ın durumu o kadar ağır değildi ve maça devam etti. Fakat bir anda C Güney Çakır'ın gözleri önünde yere yığıldığını da gördük Maskeran'ın. E, Mascherano Diario Ole gazetesinin internet sitesindeki e, derlemeye göre tweet atılıp en çok kutlanan futbolculardan biri olmuş. Maçın yıldızı da o şekilde gösterilmiş. E, Mascherano özellikle e, Monte fotoğrafı kendisinin. O da şu şekilde 300 Spartalı e, görselin üzerine kafası konmuş. Ayrıca e, Ernesto Che Guevara'nın da şapkalı o bildiğimiz fotoğrafının en ünlü fotoğrafının bir e, kopyasının üzerine bir montesi gerçekleşmiş. Maskeranzo'nun böyle önemli bir e, maç kahramanı oldu diyebiliriz. Ayrıca e, San Antonio Spurs'te bu sene şampiyonluğa ulaşan Emmanuel Gilo de 14 numara müthiş bir oyun çıkardı. Yazmış e, onunla birlikte Juan Pablo Sorin e, bir Arjantin Efsanesi e, Romero ve Gara'yı överken Mascherano'da Büyük futbolunu övmüş Ivan Rakiti yeni takım arkadaşı Barcelona'dan övgülerini iletmiş Tweet üzerinden ve bir Arjantin Efsanesi Mario de Attığı tweetle Romero Penaltıların kralı Mascherano da Maçın kralı diye e, Vatandaşlarını Milli takım oyuncularını kutlamış ben de Arjantin'i tebrik ediyorum ve Almanya karşısında başarılar diliyorum. Almanya karşısında Arjantin'in ne yapacağı şu açıdan çok önemli. Arjantin eğer Brezilya'nın stadyumlarından biri olan Maracan'a kupayı kaldırırsa bu Brezilyalılar için, bu turduma için de ikinci büyük yıkım olacaktır. Evet. Almanya'dan tarihi bir yenilgi e, aldılar 7-1 yenildiler Almanya maçında ee, bunun daha kötüsü ne olabilir ki diye konuşur Brezilyalı arkadaşlarımla daha kötü bir senaryo daha karşılarına çıktı ee, onları dibi yenen Almanya'nın Atlantin tarafından e, mağlup edilmesi ve Marakana'da kupayı kaldıracak olması Brezilyalılar için 2-150'yi hiç unutamaz Brezilyalılar çünkü Maracana Stadyumunda Uruguay'a e, önde oldukları bir maçı kaybetmişlerdir. Ve Dünya Kupası'na yine kendi evlerinde e, rakiplerine, en önemli rakiplerinden birine vermişlerdir. Arjantin'de bunu gerçekleştirmek o gerçekleştirecek e, ihtimalinin olması Brezilyalıları bir hali ürkütüyor diyebiliriz. Bu yüzden Almanya'yı tutacaklar desek... İşte bizi 7-1 yenen takımı nasıl tutarsın diye kendi işlerinde bölülebilirler. Arjantin'i tutacaklar diye düşünsek Arjantin tutulur mu? Çünkü kendilerine 7-1 atan takımı tutma e, ihtimali olduk olan takımda, e, işte karşılıklı tutma takım, tutma ihtimali olan takımda Arjantin ikisini birden muhtemelen finalde e, tutmayacaklar. Üçüncülük ve dördüncülük mücadelesi için Hollanda ile karşılaşacaklar onlar da. Ee, artık bir madalya için mücadele ettiklerini söyleyelim. Ancak e, 7-1'in ardından ülkedeki ruh haline bakarsak da Brezilya'nın Hollanda'yı e, geçmesi ihtimali oldukça düşük. Çünkü e, Luis Felipe Scolari bugün e, normalde e, antrenman olmayan bir gün olmasına karşın yani kafiden tatil yaptığı bir gün olmasına karşın basında karşısına alarak uzun süren bir e, toplantı gerçekleştirdi. Ancak e, kendini temize çekme toplantısı olarak niteliyeceğimiz bir toplantıda işte ben göreve geldiğimden beri şu kadar maç kazandık, şu kadar berabere kaldık, çok az aldık gibi, mağlup olduk gibi e, açıklamalar yapmış. Çok da tatmin edici açıklamalar değil. Onun yerine e, Corinthians'ı geçen senelerde e, Lig şampiyonluğuna ve FIFA kulüpler şampiyonluğuna götüren teknik direktör Çiçi düşünüyorlar. O, onu hemen ileteyim. Onun bir başka alternatifi olarak da Aleksandre Gallo'du yanılmıyorsam. Brezilya 17 yaş altı ve 20 yaş altı takımlarının teknik direktörünü yapan Gallo Brezilya milli takımı ilerleyen günlerde başına geçme ihtimali olan bir başka isim. Dünya Kupası'nda bu olaylar olurken Arjantin'in maç sonrası yaptığı açıklamalardan birazcık bahsetmek gerekiyor. Çünkü e, bugün Sao Paulo'da Ole gazetesinin e, muhabirlerinden biri olan Jorge Lopez bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay şöyle gelişti e, aldığım okuduğum bilgilere göre. Polis e, araçla bir hırsızı kovalarken e, hızlı Tabii ki sürüş halindeyken bir taksiyle kaza yaklaşıyor ve taksin içinde bulunan gazeteci Jorge Lopez de 38 yaşında hayatını yitiriyor. Bu olayın e, maçtan önce olması ve Arjantinlilere iletilmesinin ardından Arjantinli e, bozular ve teknik direktör Sabeya e, Jorge Lopez'e ve ailesine maçı galibiyeti adadıklarını ilettiler. Bu da Dünya Kupası sürecinde yaşanan güzel olaylardan bir tanesiydi. Çünkü Jorge Lopez birçok maçta e, Arjantin'i yakından takip ediyordu ve basın tribününde veya işte futbolcularla yakın ilişki içindeydi. E, Birçoğuyla röportaj yapmıştı. Birçoğunu e, yakından tanıyordu. Bu yüzden de futbolcuların bu vefayı göstermiş olması, onları onu unutmamış olması güzel bir hareket oldu. Hüzünlü bir kare Twitter. E, hesabında var Jorge Lopez'in O da e, 30 Haziran'da Yolladığı bir fotoğrafta 9 Temmuz'da yani yarı final Mücadelesi için tekrar Burada olmalıyız diye fotoğraf Çektirdiği bir Sağpağla'da fotoğraf çektirdiği bir görseli paylaşmış Sağpağla'daydı 9 Temmuz'da Jorge Lopez'de stadyumda yani, olmak kısmet olmadı Onun için e, Bu Ajans filmini, e, vefat eden ikinci gazeteci oldu. 2 Temmuz'da Maria Solédat hayatını kaybetmişti. E, o da São Paulo ve Horizonte arasında bir yolculuk yapıyordu. Bir trafik kazası geçirdi. Maria da 26 yaşındaki gazeteci bu iki mesleklaşma da toprağa bol olduğunu diyorum. Ben ailelerine ne kadar bir duymayacak olsa da e, olsalar da başsağlığı aldığı iletiyorum. Ee, iki gazetecinin de Hayatını kaybetmiş olması üzücü Horge Lopez için küçük parantez İki e, kız babasıydı e, Bir evliydi e, Yani onun vefatının ardından iki küçük kız çocuğu Babası kalmış oldu Bu da olayın daha başka İnsanın yolu, yönü e, Bu iki haberin ardından FIFA'da neler olduğuna Kısaca bir göz atalım FIFA'a e, istediği finale tam ulaşamadı. Arjantin'i finale çıkardı. Farklı bir hikaye imza atılacak böylece. Ama Arjantin'i finale çıkardı diyorum hani eliyle tutup çıkarmadı ama bence öyle bir kolaylık sağlandı fikstür boyunca. Her neyse bu sırada bilet skandalıyla boğuşuyor. Sağ ve bilet skandalında da kimlerin olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. ABC News'ta yer alan bir haber bu. Bayram Grup var bu işin içinde. Match Hospitality, Match Hospitality ile Bayram Grup birbirlerinin hisselerine sahip olan iki grup böyle bir göbek bağları var. Match Services bunun içinde bütün sahipliği de Bayram'a ait, Bayram Grubu'a ait. Onun dışında Infront Sports ve Medya Kurumu var bu işin içinde ve. İlginçti ki onun başkanı ve danışmanı Filip Platter, FIFA başkanı Sepp Platter'in yeğeni, Atlanta Sportive Management var, bir spor e, menajerliği ajansı ve spor pazarlama ajansı 20 yıldan beridir. Bu işin içinde Muhammedo Lamine Fofan yönetiyor. O da polis tarafından şüpheli olarak görünüp gözaltına alınan isimlerdendi. İngiliz Ray Phelan'la birlikte Jet Set Sports var. E, olimpiyat oyunlarının da e, bu tür organizasyonlarını bilet organizasyonlarını devam ettiren bir organizasyon. 1975'ten beri e, varlar. Pamocchi Sports ve pazarlama şirketi var. E, bu şirkette Papa Masakta Diak'ın Senegalli e, yöneticinin sahibi olduğu bir şirket. İlginç ki o da Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun başkanı Lamine Diak'ın oğlu e, Reliance Industries Limited var Hindistan e, merkezli. Onlar da e, Sao Paulo, Rio ve Belo Horizonte'deki e, özel süitlerin bilet satışını ellerinde bulunduruyorlarmış e, FIFA'nın e, Dünya Kufası boyunca Kupayı kime verdireceğiz tartışması e, haberi kendi sayfalarında yer alırken diğer yandan da büyük haber ajansları Sifa'nın içinde bulunduğu bilet skandalını gündeme getirmeye devam ediyor. Araştırmalar, soruşturmalar devam ettikçe sizleri aktarmaya çalışacağım. Dünya Kupası bitirse de e, haftalık olarak açık dergi içinde yer alan efektif pas programında bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ayrıca e, Declan Hill'un yazdığı şike. Futbol ve Organize Suçlar kitabı da bugünden de tekrar okunması kitaplar arasında e, yer alıyor diye hatırlatmakla gerektiğini düşünüyorum. En azından sayfaları açıp bir kere daha bir kontrol etmek, bir yere hatırlamak, sifranın içindeki bu e, e, kirli işleri hatırlamak iyi olacaktır. E, bilet demişken final maçı biletleri için kara borsa pazarına bakalım. Kara borsa pazarında e, maç biletleri 5 bin dolardan 20 bin dolara kadar çıkıyor. 5 bin dolar ve 20 bin dolar Türk parası olarak dedi ki 45 bin TL kadar maksimuma ulaşan bir fiyattan bahsediyoruz. Ee, i̇nternet üzerindeki alım satım sitelerinden bir araştırma yapmış CNN Money sitesi ee, e, CNN haber ajansı daha doğrusu gazetesi değil yaptıkları araştırmada ortaya böyle ilginç bir tablo çıkmış. Tabii böylesine kara borsa alarken FIFA'nın da bilet skandalı içinde olduğunu düşünürken e, kara borsa olmasın diye elinden geldiği gelimi yapmaya çalışırken bu tür haberlerin de e, yer alması farklı bir enteresanlık olarak Dünya Kufası sürecinde yer alacak diye düşünüyorum. E, Arjantinli taraftarların az seviyede ee, Kopa Kapa'nı da biber gazına maruz kaldıklarını aktaran arkadaşlarım olduğu böyle haberler duydum. Ancak gerçekliğini teyit edemedim. Ee, fakat polisin bunu yapmış olma ihtimalinde yüzde 50'den fazla olduğunu düşünüyorum. Ama Kopa Kapa'nı da oldukça etkili bir parti olduğunu düşünüyorum bugün. Bu pazar günü yapılacak final maçında da neler olacağını düşünmek e, bile e, istemiyorum. Arjantin kazanırsa, <gülüyor> özür dilerim, e, Brezilyalılar ve Arjantinliler arasında ufak kavgalar çıkabilir. Vaktimiz de daralırken şöyle tamamlayalım. E, Brezilya'daki eylemler, e, rin sayısı az azalıyor. Dünya Kupası devam edilmişçe ama... Çünkü maçlar azalıyor ve maçlar azaldıkça da dünyanın ilgisi birazcık azaldığı için ve insanlar Dünya Kupası boyunca bugüne kadar oldukça e, eylemlilik halinde oldukları için bu eylemlerin sayısının azaldığını söylemek mümkün. E, dün aktardığım gibi bazı ufak tefek taşkınlıklar oldu Brezilya elenince ama bunun eylemlilikle eylemcilerle Dünya Kupası karşılığıyla bir alakası olmadığını bir kere daha hatırlatayım. E, programı bitirirken müziklerle devam edeceğimizi söyleyelim. Programı tamamlarken müziklerle devam edeceğimizi bir kere daha hatırlatalım. Herşembe gününde sizlere Dünya Kupası karşıtı iki müzikle e, programı kapatacağız, bilinizeceğiz ve kapatacağız. E, öncelikle Maneva, Nosas yani bizim kestilerimiz çevirebiliriz bu ismi. Yine Büyük Uyanış içinde bir parçayı dinleteceğiz. Brazil M. Cartan'da e, güzel bir parçayla açık radyada Dünya Kıfası'ndan haberler programında Kıfası olacak. Bu Dünya Kıfası'nın parçayla sizlere veda edeceğiz. Yine ben kendi Twitter adresimden bu iki parçanın e, videolarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Twitter adresim BK Oradan Gün içinde Brezilya'daki yaşanan e, hareketliliklerine sizlere aktarmaya çalışıyorum. E, programı burada tamamlıyoruz. San evet. Volkaner Dünya Kupası'nın bitmesine artık iki maç kaldı. Bu iki maçta da hepimiz için güzel bir futbol oynanmasını diliyorum. Ve tabii ki bol bol olmasını da istiyoruz. Hepinize iyi bir Perşembe günü diliyorum. No povo quem quer badernar prime com sumo venenoso Das bombas estouros que cortam o ar Seremos a haste, a bandeira Que sem violência irá chacoalhar Os poderes de um filho bastardo Que sempre fingia não nos escutar As nossas vozes serão armas nesta luta os nossas corpos terão marcas da disputa história glória para nossos filhos desfrutar, As nossas terão armas, nesta luta os nossos terão da disputa, Daremos história glória para nossos filhos desfrutar. Vestido de verde amarelo, sorriso mais bela eu não vou gritar gol. Olho pro lado e vejo um ato sincero o gigante acordou o berço esplêndido talvez foi por medo poder se calor O pão foi para uns e o circo para outros não importa a farra acabou.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 Nesta luta os nossos povoos marcas da disputa fareremos história e teremos para nossos filhos disputar mas nossas vozs serão humanas nesta luta marcas da disputa Faremos história e teremos glória para nossos filhos Um país muito engraçado Não tinha escola, só tinha estádio Ninguém podia protestar, não Porque a PM sentava a mão o Brasil é o país do futebol Porque futebol não se aprende na escola Mas agora colocaram mentos Na geração Coca-Cola E olha só Não cabe no cartaz, no Facebook para mostrar tudo esse vai. tanta coisa que não cabe no cartaz. No Facebook para mostrar tudo e tanta coisa que não cabe no cartaz. Vem pra rua, vem comigo. Mas cuidado, seja meu amigo. Vamos passar, a gente abaixa. Me manda um rádio, um de borracha.